Açık gazete. Mısır'da tahrir meydanı yönetimi devralan askeri yönetimi protesto etmek için meydanları doldurdu. Reformların uygulanmamasına tepki gösteriyorlar. Ayrıca da yalnız reformların uygulanmaması değil da iktidarı da devretmek gibi bir niyet beslemiyor. Yeni askeri yönetim mübareğin devrilmesinden sonra cuma gününden bu yana protestolar sürüyor. Mübareğin devrilmesinden sonra hiçbir niyet belli et, etmiyor askeri yönetim. Niyet belli etmiyor derken? Yani herhangi bir yani seçim final yapılacak diyor ama en ufak bir... Bu arada seçim e, yani... En ufak bir şeyden de bahsedilmiyor yani. Tarih mi diyorsunuz? Hayır, e, askeri yönetimin pençesini gevşeteceğine Hayır, dair... Hayır, ona ilişkin en ufak bir e, ibare yok, işaret yok. Ama e, zaten Mısır'da da bir danışıklı dövüş durumuna karşı e, tahrirde hafta sonu olaylar meydana geldi. Bu danışıklı dövüş durumuna karşı çünkü e, buna rağmen tüm hemen hemen tüm adaylar da son süre seçime hazırlanıyorlardı. E, yani hani bu seçimin sonucunda ortaya ne gibi bir rejim çıkacak belli olmasına rağmen. Çünkü evet askeri asker... herhangi bir şeyin mesela denetim dışı tutulması gibi meseleler var. Tümüyle bütün hesaplarım filan. Fakat e, Mısırlı protestocular üçüncü günde tahrir meydanına üzerlerine müthiş bir askeri poliste gelmesine rağmen iki günlük çatışmalardan sonra en az 13 kişinin ve bine e yakın insanın, e, 13 kişinin ölmesi bine yakın insanın da yaralanmasıyla sonuçlandı. El Cezire eskisi kadar iyi veremiyor maalesef ama BBC'den de takip etmeye El Cezire'de bu arada Mısır'a tabii artık eskisi kadar serbest hareket edemiyor, onu da söylemek lazım. Evet ama yani BBC'den daha kötü bence. ben Bir kıyaslama yapabilirsem yayınlama... Şey... Olabilir ama işte ilk şeyden sonra bir fişleme durumu söz konusu olmuş oradaki El Cezire gazetecileri için. Her zaman vardı ama. Evet. Neyse yani burada tabi eleştirecek halimiz yok ama benim görebildiğim kadarıyla protestocuları müthiş bir boşaltmak için saldırıya giriştiler 3. günde cuma cumartesi ve pazar akşamı dün akşam polis ve askeri birlikler bu çevik kuvvetler filan askeri polis. Şiddet kullanarak yani plastik mermiler, göz yaşartıcı bombalar, göz yaşartıcı bile dememek lazım. Gaz bombaları ve başka şeyler kullanıp ayrıca da büyük sopalarla acayip şekilde dövdüklerini gördük. Yani 13 kişinin öldüğü, 3 gün içinde 13 kişinin öldüğü, bine yakın kişinin yaralandığı bir durumdan evet. bahsediyoruz. Hani Başka şeyler de kullanılmış olabilir sadece bunlar da değil. E, fakat... Avrupa Birliği işte en kuvvetli terimlerle en sert şekilde kınıyoruz demişler. Yalnız Tahrir Meydanı'nda değil, Kahire'de değil. Aynı zamanda İskenderiye, Süveyş ve Aswan'da da var. Ve e, göstericiler bazıları da gaz maskeleri de takıyorlar. Yani tekrar bu geçiş döneminde biz... Sadece varız ondan sonra bırakacağız şeklinde iba ibareler kullanıyordu askeri yönetim. Hiç ona niyetleri olmadığını gösteriyorlar ama göstericilerin de isyancıların da Arap Baharı denilen e, ayaklanmayı yaratanların da bunca kan döküldükten ve bunca büyük fedakarlıklarla elde ettikleri bu, bu ilk kaybetmek zaferden sonra kaybetmek, istemiyorlar. Ortada kaybetmek şey gibi bir niyetleri yok evet. E, dün zaten Bu hem askeri hem polis kuvvetleri Tahir meydanına bir saldırıda bulunduktan sonra meydanı boşaltmak üzere işte orada zaten ilk saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi meydanda daha. Çok sayıda çocuk yaralandı bu arada onu da söylemek lazım. Çünkü orada barışçıl gösteriler vardı büyük ölçüde göstericiler vardı işte aileler çoluk çocuk vesaire de vardı. Çok sayıda çocuk yaralandı bundan dolayı. Arada kalan, ezilen. Hala da devam ediyor. Devam yani. ediyor. Göstericiler <gülüyor> meydanı geri aldılar. Geri aldılar. Onu söylemek istiyor. Tamamen istiyorum. boşaltılmıştı. Ve, Geldiler birkaç saat içinde geri aldılar. Çok etkileyici görüntüler vardı gerçekten. İnsanın tüylerini diken diken eden cinsten. Yani bu saldırı karşısında işte... E, ...kanrevan içinde kalmış insanlar... ...biz e, gerekirse burada öleceğiz şeklinde. Evet. Devrimi kaptırmayacağız diyorlar. Yani evet. hiç niyetleri yok. Kaba kuvvete karşı. İlk... E, Askeri yönetimin ve kolluk kuvvetlerinin ilk açıklamalarının ne şekilde olduğunu biliyor musun? Dün aşağı yukarı 3. günde yabancı güçlerin kışkırtmaları sonucunda. Bunu bilmiyordum ama iyi ki bilmiyormuşum. Çünkü bayılabilirdim artık. de bulantısından kaçıncı kere duydum hatırlamıyorum. Mübarek'ten Mübarek'ten duymuştuk daha daha önce. İşte aynı şeyi bir de gençler aldatılıyorlar demiş. Askeri yabancı güçler yönetim. tarafından deniyor. Evet. Ee, Kültür Bakanı istifa etmiş yalnız kabinedeki olaylar üzerine. Bu meseleyi kültürel bakımdan çözemeyeceğine mi karar vermiş? Kültür Bakanı mı? Hmm. Ben öyle değerlendirmedim. Hani biraz ya, daha belki, haysi, belki... kabinenin biraz daha haysiyetli bir e, üyesiymiş gibi değerlendim ama tabii o sır biz... siyasetine dair çok derin bilgiye sahip değilim. Düzeltme gelirse kabul ederiz. Fakat çok e, önemli gelişmeler oluyor e, ve... Geç saatlerde son bir yatmadan önce bakayım dedim ne olduğuna gece ve şöyle bir açıklama yanılmıyorsam BBC'den şunu duydum belki El olur olabilir hangisi hatırlamıyorum tam şey demiş yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirtmiş hükümet ve soruşturma açacağını da belirtmiş askeri yönetim. Askeri yönetim kendini mi soruşturacakmış? evet. Pek inandırıcı değildi ama e, yani bayağı mermi, çok yakın mesafeden plastik mermiler atıldığına falan tanık olduk. Onları araştırırsa iyi olabilir tabii kendisi, kendi emri dışında öyle Tabii dolaylı yoldan ölüme sebebiyet vermek gibi şeyler de var. İnsanları orada panik e, bir hale getirip daha sonra birbirlerine ezmelerine yol açmak da bir şey. Sadece plastik mermi ateşlemek falan değil. Çok daha kapsamlı ve çok daha ağır yaptırımları olan bir şey aslında bu. Olması gereken bir şey ama yüksek ihtimalle olmayacak. Çünkü mübarek rejiminin devrilmesine giden yolda dahi verilen kararlara bakıldığı zaman polisin o zamanki müdahalesiyle ilgili çok sınırlı sayıda kaldığını ve kişiler bireyler üzerine ilerlediğini görüyoruz. Çok da yabancı olmadığımız biçimde. Evet çok devam ediyor yani son derece. Umut verici de bir büyük bir mücadele verdiğini de söylememiz lazım ee, Mısır halkının da doğrusu. Mısır'la devrim süreci aslında devam ediyor diyebiliriz. Dev kesinlikle falan. devam ediyor evet. Ve tabi dünyada da yani Yunanistan'da Ohi hareketi, İspanya'da Indignados hareketi, Şii'de öğrencilerin hareketi ve bütün dünyaya şimdi yayılmış olan Occupy hareketi, işgal hareketleri. 800'den fazla 1000'in üzerinde şehirde Kuzey Amerika'da ve başka yerlerde Çin'de grevler var Hong Kong'da da gösteriler var Hatta Afrika'da da var Dolayısıyla Dünyanın 2011 yılının Daha geçenlerde e, Bülten yazısında da Naçizane kaydetmeye çalışmıştım Daha yılın bitmesine 2 aya yakın bir zaman var demiştim Daha ne, Kim bilir neler olacak Gerçekten de öyle oluyor ...bundan bahsedebiliriz. Evet, Suriye'de de... ...Devlet Başkanı Suriye'de de... ...geçebiliriz herhalde... ...Beşşar Esad yaşça... ...büyük diktatörlerin başına gelenlerden... ...ders almak yerine onlar gibi diretiyor... ...diye bir yorum var bir gazetenin birinde... ...sonuna kadar savaşacağım... ...demiş. Bunu da tabii Kaddafi ve... ...çocuklarının da, oğullarının da... ...ifadelerinden... ...görmüştük. Suriye'de de... ...durum... E, Korkunç göz, görüntüler vardı gene hafta sonuna ait. Çok sayıda ölüm haberi geliyor ama aynı zamanda da şeyle ilgili bir haber de geldi mesela. Suriye ile ilgili yalnız haberleri verirken ee, biraz daha sanki detaya inmemize de fayda olabilir. Şöyle ki e, Suriye içinde silahlı bir mücadele de artık e, olduğunu e, görüyoruz, biliyoruz okuduğumuz haberlerden en azından. İşte bunların bir kısmının Suriye ordusundan ayrılan veya ayrılan demeyelim de kaçan, isyan eden Evet askerler olduğu söyleniyor. Subaylar tarafından yönlendirildiği söyleniyor. Gerçekten ülke sınırları dışından yönlendirildiği bir kısmının da yine gelen haberler arasında hani o dış güçler falan dinliyor ya. Ama yani sonuçta dışarıdaki muhalefetler tarafından diyelim buna. Ama e, büyük ölçüde ülkedeki memnuniyetsizliğin tabi bununla bir alakası yok. E, i̇şte Esad'ın da ve birçok başka yorumcunun da görmezden geldiği nokta bu. İşte militanlarla mücadele falan diye sunuyor bunu. Dış basında böyle bu şekilde paketliyor. E, ama sokak gösterilerinde e, yani saldırıları demiyorum hani işte Bağız Partisi e, şeylerin merkezine falan işte el bomba satılması gibi şeyler de oluyor, eylemler oluyor ama bunların dışında sokak gösterilerinde büyük ölçüde e, Suriye'nin halkı var ve saldırılarda bunlara karşı yapılıyor. Çünkü onlar daha görünür, oraya ortada. Evet. Bu arada elimizde de Suriye ...Şeyin Mısır'dan çok net olmamakla beraber sesli var. Bir şöyle bir kulak... öyle. Mısır'da olup biten, yani Tahrir Meydanı özellikle müthiş şeyler oluyor. Yakından takip etmeye çalışacağız. Evet, yani Mısır'da mübarek devrilmesine giden günler sırasında ordunun da bizim bizle beraber filan olduğunu söyledikleri zamandan çok farklı bir dönemede girilmiş olduğu açıkça görülüyor o askeri polisin filan göndermeleri üzerlerine gönderdikleri adamlarla adam akıllı çatışıyor. Oracık'ta da tedavi edilenler ufak bir revir gibi bir şey de kurulduğunu gördük. Ölücün yaralılara tedavi, ölmesinler diye acil müdahale yapıldığı da meydanın ortalık yerinde görülüyor. Hatta ona da bir saldırı oldu. O kolluk kuvveti denen şey tarafına aparat tarafından dün. Evet. Bir takım haydutları, güruhu da gönderiyorlar üzerlerine. Evet, onun dışında peki İspanya'daki seçimleri de söyleyeyim. Bu arada Suriye'yle geçtik Suriye ama onunla ilgili bir kısa haber daha verelim. Hafta sonu çeşitli gazetelerde ben gördüm. Türkiye'de Suriye'de bir uçuşa kapalı bölge oluşturulmasına dair planlar varmış. Bunlar tartışılıyormuş gibisinden, hükümet tarafından haberler var idi. O da tabii ilginç. Evet... E... Kısaca hızla ilerlemeye çalışalım. Mariano Rajoy... E, ...Halk Partisi... E, ...büyük bir... Hezime, zimete uğrattı... ...eski sosyalistlerin iktidarını. Ve şimdi... ...yeni bir şey kuruluyor... ...İspanya'da. Ne kadar başarılı olabileceği konusunda... ...çok ciddi de tereddütler var ama... ...çünkü... Yani ...Sosyalist Parti... ...2004'ten beri iktidardaydı... Yenilgiyi kabul etmiş da Mutlak çoğunluğu geçirmiş parlamento bir kere. E, Popüler parti lideri e, Rahoy. 46 milyon İspanyol krize karşı büyük bir mücadele vermeye hazırdır demiş. Bu çok inandırıcı geldi mi sana bilmiyorum. 56 yaşındaki Halk Partisi lideri %44'ünü almış galiba aşağı şey yukarı oyların son siyasi %29'da kalmış. Büyük bir fark var. Sonuçlar da alınmış durumda. 350 sandalyenin 186'sını almaları bekleniyor. Fakat önümüzde derin kemer sıkma politikaları ve fedakarlıklar yapılması gerekiyor derken bir de haber var BBC'den. Bu faiz adleri vesaire Avro bölgesinin ...zayıf halkasını oluşturuyor diye... ...bir haber var. Ne diyorsun? E, İspanya için mi? Evet. Yani şu anda Avrupa bölgesinin... ...zayıf hat, şeyi o kadar fazla ki... ...noktası İspanya'da bunlardan... ...bir tanesi olsa çok mu? Diye geliyor ...açıkçası. Hani... E, ...şimdi... ...özellikle kuzey... E, ...hattı tarafından... ...Almanya-Fransa hattı tarafından... ...böyle yakıştırmalar yapılıyor. E, güneydaer işte İtalya, İspanya, Yunanistan... ...vesaire... İşte zayıf, hart, bilmem ne, zayıf halka e, şeklinde yakıştırmalar yapılıyor ama e, büyük ölçüde zaten kendi yarattıkları bir dengesizlik sonucu onlar zayıf halka oldu. Öyle bir tarafın üretmesi, bir tarafın harcamasına dayalı bir sistem zaten yürüyemezdi. Bu da ortaya çıkmış oldu. Evet. Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Ama bu yani Raho'nun sevinci çok fazla e, devam etmeyebilir. Kursağında da kalabilir. Çok e, krizin geçtiğine dair herhangi bir alamet görünmüyor dünyanın herhangi bir yerinde. Evet, Kaddafi'den de bahsedelim. Seyfül İslam, Kaddafi yakalandı ve Kaddafi'nin, Muhammed Kaddafi'nin albay son dayanaklarından ikincisi olan Abdullah el-Sunusi baş casusu olduğu belirtiliyor. Kaçaktı. O da yakalandı. Fakat ilk seferde Kaddafi'nin Albay Kaddafi'nin başına gelenler akıl almaz şiddet olayları, vahşet olayları hatta ırza tecavüz olayları da yaşandıktan sonra bu sefer daha dikkatli davranmaya çalıştıkları görülüyor. Gene bir linç girişimi oldu tabii e, uçak havalanına getirildiğinde ama linç edilmemesi büyük bir gelişme durumundu. O bakımdan bakıldığında. Şimdi nerede yargılanacağı filan tartışıyor. Büyük ihtimalle yani. Libya'nın yargılanacağı, Libya'nın yargılayacağı e, söyleniyor Kaddafi. Vermeyeceği yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne. Ama tabii önümüzdeki günlerde Uluslararası göreceğiz. Ceza Mahkemesi Libya'da yargılansa ama bizimle de işbirliği yapılsın gibi bir talepte de bulunmuş. O da mümkün Şimdi olabilir. Şimdi orada şöyle bir tehlike de var Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin geleceği açısından. Orada çıkacak e, muhtemel bir ölüm cezası kararı. Eğer Uluslararası Ceza Mahkemesi'yle iş birliği yapılması halinde biraz da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üstüne de kalabilir. Bu da meşruiyetini kökten sarsacaktır. Evet doğru. O ceza Öyle mahkemesi. Bir şey var. Neyse bu biraz yorum oldu şimdilik daha hiçbir şey belli değilken. Bu arada İspanya'ya çabuk geçtik ama İspanya ile ilgili bir haber daha vereyim ben. Bu hani Raho'yu şey diyordu ya işte bütün İspanyollar 40 milyon İspanyol işte bilmem ne falan. Biz Seçimlere katılım oranını söyleyelim mi? Katalanlardan ve şeylerden pek bahsetmemiş bu arada. İspanyol Basklar, olmayan ve Ama verir. orada işte hani herhalde biraz daha üst kimlik vurgusu olsa gerek. Evet peki. Bilmiyorum. Katılım yani. ne kadarmış? %57.6 E fena değil yarıdan biraz fazla. Doğrusunu istersen yani şey, e, andan daha fazla. Oy verebileceklerin yüzde yalnız bu biliyorsunuz. Bence çok yüksek bir sayı değil mi? Eh tamam yani çok bir demokrasi açığını da işaret edecek kadar da büyük bir şey değil şimdi. Bence istemem. her iki kişiden biri oy hakkı olan oy kullanmıyorsa bu büyük o kadar. Neyse bunu tartışması <gülüyor> girmeyelim abi Peki girmeyelim. Tunus'taki gibi değil tabii. En azından onu söyleyebiliriz. Açıkgaste